Guitarra, guitarra mía, por los caminos del vierto. Vuelan en tu armonía, coraje, amor y lamento. la merito. Lares la criolla se han etanio a tu con puro pelearon. Michila, oyendo tu canto, sus ondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criosa, dile que el mío es el, el Zules, loches panteras Donde calmen sus enojos Hay dos estrellas que mueren Cuando se duermen sus ojos Guitarra de mis amores Tu penacho sonoro va remolcando mis ansias porotas dolores. Guitarra noble y florida, casa mi vida. Eterna Sicilia, hoy brotan de tu encordado, sones que tienen fragancia de un tiempo gauchó olvidado. Cuando se liva tu caneto. Komo si acelera la vida, y a veces tienen tu cuerda caricias de dulces teresas renegridas. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra.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 Sevgili arkadaşım Ortaç Aydınoğlu'nun yaklaşık 16 yıl tangoyla süren bir yolculuğun elle tutulur ilk meyvisi diyebiliriz. Grubun temelleri 6 yıl önce atıldı. Bugün stüdyo konuklarım, grubun üyeleri sevgili Ortaç Aydınoğlu, sevgili Baturay Yarkın, sevgili Cenk Atasoy ve sevgili Aydın Balpınar.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 Sonra Dünya'dan Ustaları dinledim. İşte Astor Piazzolla ilk aklıma gelen isim. Daha sonraki yıllarda Gardel'in sesiyle tanıştım. İşte olağanüstü sesi ve Astor Piazola'nın bandosu, bandenonuyla özdeşleşen bir müzik. Kısaca tango'nun Arjantin'e ve oradan da dünyaya yayılan yolculuğundan biraz bahseder misin Ortaş? Bir de senin tango ile tanışman ve işte bugüne kadar neler yaptığına dair dinleyicilerimize... Merhabalar öncelikle ben de tango ile tanışmam tabii Türkçe tangolarla oldu esasında Aha. evde aile içerisinde eski nostaljik Türkçe tangoların dinlenmesi bize tango Aha. izlerini bırakmaya başladı profesyonel müzisyen olduktan sonra ise yine senin gibi bizde ile esasında tango'nun derinlerine doğru.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 Rotterdam'da, damda, Önce orada bir yıl kadar kaldım. E, temel hı hı. tango müziği eğitimini aslında orada aldım e, denebilir hı hı. Daha sonra e, Arjantin'e de gitme şansı yakaladım. Üç ay kadar da orada kaldım. Hı hı. E, yani orada ki. da oradaki müzisyenlerle çalışma fırsatım oldu. Çok güzel. Şimdi istersen bir şarkı dinleyelim sonra muhabbete devam edelim Tabii ki. Ne dinleyeceğiz? Sen eder misin? Şimdi e, tango'nun köklerinden bahsettik hı hı. biraz. E, yine.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 e, tango serüvenim başlarında e, başlarından beri benimle beraberdir Aydın da sağ olsun. Tamam. E, daha sonra Aydın da konuştuk. E, o da dahil oldu sağ Hı. olsun. Hı. E, ve arkasından e, son haliyle e, Cenk kemanıyla e, kemanla bizle birlikte. Tabii arada bir sürü Tabii, Hüsnü arkadaşımız da e, Tango'ya dokundu. E, Bugün bu sürdüm. grupla devam ediyoruz. Evet, 2000 şu an e, son hali bu şekilde. Bu bahsettiğimde 2012 yılları.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 ...her ne olsun, olsun devam öğrencim, etmeye çalışıyoruz. Kolay tahmin ediyorum. İstersen bir şarkı daha dinleyelim... ...sonra arkadaşlarım da... Tabii. E, ...tangoyla ve müzikal geçmişleriyle... ...ilgili muhabbet edelim. Tabii yine şimdi klasik ne tangolardan biri... E, ...Cafe Dominguez dinleyeceğiz. Tango severlerin çok yakından bildiği bir melodidir. Evet. Turay senden de biraz müzikal geçmişinden, tamam. tangoyla tanışmandan ve bugüne kadar ki e, birlikteliğinizden bahsedersen çok sevinirim. Büyük bir zevkle <gülüyor> e, 91 yılında doğdum e, müzikal bir aile. Aslında e, şanslıyım diyebilirim. Çünkü e, yani 4 veya 5 yaşındayken annemin de anne müzik öğretmeni. <gülüyor> onun çalıştırılmasıyla biraz 6 yaşında konservatuara <gülüyor> e, girdim. Piyano Aslında piyano çalıyorum. Hı hı. Evet. Ee, şans mı şanssızlık mı bilmiyorum. Enstrümanını seç seçmedim çünkü. <gülüyor> ee, piyanoyla başladım ve öyle devam etti. Ee, ama e, tabii ki her şey değil. şu yaşta müziğe başlamak ama bir avantaj. Ee, daha sonra e, lisede karar veremedim. E, mesleğimi. Anadolu Lisesi'ne gidiyordum. Bir yandan e, Endüstri Mühendisliği gitti. Marmara Üniversitesi'nde. Bir yandan mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan yarı zamanlı. Daha sonra ıı, taşlar yerine oturunca karar verdim. Hı hı. Ee, biraz daha algınlaşınca ve yüksek lisansa gittim. Kompozisyon ve müzik teorisi. Hı hı. Ee, geçen sene onu bitirdim. Onu orada devam ederken eğitime devam ederken Ortaç abinin e, de büyük teşvikiyle e, Rotterdam konservatuarına gittim. Kodars. O benim için çok iyi oldu. Hı, tango tango e, departmanına. World Music departmanına. Hı hı. Ee, hem müzikal olarak hem de e,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 Gördüğümüz o, o, dinamikler, artikülasyonlar bambaşka bir hal aldı e, tango müziğinde onu fark ettim. İlk hatta e, bir bocalama dönemi oldu tango e, çalışırken ilk başta. Çünkü Hı. gerçekten farklı eskiyi e, bir anlamda yıkmak gerekiyor eski evet. bilgileri evet. Ye, tango müziğini öğrenmek için. E, Ortaç abinin de ısrarla değindiği gibi tango müziği olabilmek için aslında e, yeni şeyler inşa etmek gerekiyor. ...o yeni bilgilerle... ...başlı başına bir tür zaten... ...tango müziği. Çok güzel. E, tabii ki klasik müziğin getirdiği avantajlar... ...teknik olarak Hı -hı. inkar edilemez... ...onlar ayrılır tabii ki. Hı -hı. Peki Aydın... ...senin e, de bahsedebilir mi? miyiz? Yani müzikal Hı -hı. geçmişin... ...tango ile buluşman, Hı -hı. ...grupla buluşman dahil olmanın. Ortaç'la... ...çok eski İstanbul Üniversitesi... ...Devlet Konservatuvarı'na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 Ve bu konuda e, hepimiz e, ortacın <gülüyor> önderliğinde biraz e, bel kemiği olarak çok e, e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süper. Ben en son Levent'te izledim size ama gerçekten çok başarılısınız. Onu evet, teşekkürler. teşekkürler. Kesinlikle Sen. söyleyeyim yani sadece çalmak değil yani yaşıyorsunuz da aynı zamanda onu hissettiriyorsunuz izleyenlere. Teşekkürler. Ee, Cenk senin hikayenin nasıl oldu abi?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 ...teknik bir seviye aslında var. Gerçekten hmm. ee, belki e, konuyu dağıtıyor olmayayım hmm. ama... Hmm. E, ...tabii ki çok e, farklılıklara var. Bütün e, disiplinler arasında fark hmm. olduğu gibi. Bütün bunları e, birleştirme ya da... E, ...Batura'nın biraz bahsettiği gibi... Hmm. E, ...klasik müzikte öğrendiğimiz eğitim sırasında öğrendiklerimizi... Bir, ...belli bir noktada geride e, bir kenarda bırakmak hmm. zorunda kalıyorsunuz. Ve aslında... Hmm. ...benim genel olarak hayatla ilgili düşündüğüm bir şeydir... ...ben insanın... ...genellikle bir şey yapmaktan çok bir şeye dönüştüğüne inanan bir insanın ...ne yaparsanız yapın... Tutur. ...ufak tefek şeyler yapıyor olsak da... ...içinde ciddi bir kültürü ve disiplini barındıran her şey... ...bizi bir şekilde bir şeye dönüştürüyor... Tutur. ...sonuç olarak... ...iyi bir şey çıkıyorsa da bu işin sonucunda... Hı -hı. ...onu ben bilemem... ...bu dönüşüm sonucunda oluyordur... ...tabii ki... ...bazı feragatler oluyor ama... İnsan öbür disiplinin içine girdiği hmm. zaman da hemen onları da hatırlıyor. Hmm. Durum benim Çok için güzel. böyle. Çok güzel. Hiç şarkıların neydi? devam edelim abi. Ne dinleyeceğiz? şimdi La Cachilla dinleyeceğiz. O da eski bir tango dur. Eee versiyonu üzerinden yaptığımız bir tango tangesta yorumu. Süper. Dinliyoruz. <gülüyor>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 Gelerek bir tango orkestrası tek ses ruhu. haline getirebilmek Hı, e, uzun bir e, prova süreci e, gereken olmak yetmiyor, iyi yetmiyor. dost olmak da gerekiyor, değil mi? tabi, kesinlikle. Tabii, yani, Peki şey bu albümden de biraz söz eder misin? Hani albümün ortaya çıkış aşaması nasıl yaptınız? Ne kadar saat e, kayıtta kaldınız? Yani e, albüm e, bizim yani. albüm yapmak Hı -hı. değildi hiçbir zaman için amacımız biz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 E, Provalar iyi gittikçe, biz ilerledikçe, evet, zaten verip, de veriyor ama bir şekilde değil artmaya başladı. Hı. Daha sonra ilk amacımız e, bu yaptığımız şeyleri Türkiye'de böyle tangoya gönül vermiş müzisyenler oldu. Hı. Bu seviyede tango çalan bir tango orkestrası var e, ve bunu bir somutlaştırmak gerekiyordu. E, evet. Amacımız kayıt Hı. yapmaktı. Tamam bu yapıyorum. noktada tabii e, sevgili Can Karadoğan'la buradan selam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 E, albüme dönüştürmeliyiz, yayınlamalıyız dedi. Eksik olmasın ve Din, o sayede... Dinleyicilerimiz albümü müzik marketlerde bulabiliyorlar Müzik marketlerde bulabilirler. Aynı zamanda tekrarla, istersen tekrar... Albümün adı, adı Tangesta. E, pardon, grubun adı, grubun adı Tangesta, Tangesta. Albümün adı Tangeros de İstanbul diye geçiyor. Tamam. İstanbul Tangocuları mı? İstanbul, İstanbul Tangocuları demek ha, aslında. Ha. Yani Tangesta, Tango ve İstanbul'un e, birleşimi. <gülüyor> Çünkü evrensel bir şey yapıyoruz ve yarın bir gün e, dünyaya duyurma şansımız olduğunda Harika. bu tango orkestrasının İstanbul'dan İstanbul kökenli olduğunu da her daim vurgulamak istedik. Harika. Dolayısıyla müzik marketlerde bulunabiliyor albüm. Hı -hı. Aynı zamanda dijital platformlardan da dinlenebilir. Bir parça daha dinleyelim mi albümden? Edineceğiz. Tabii şimdi tangonun içerisinde farklı türler var aslında. Hı -hı. Hepsi tango başlığında ama iki zamanlı dediğimiz milonga, üç Hı -hı. zamanlı dediğimiz vals ve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 ...tango eserlerini yorumlarken... ...doğaçlama... ...yapıyor musunuz yoksa eseri... ...yazanın... ...işte şeyine... ...partisyonlarına... ...sadık mı kalıyorsunuz? Öyle bir olanak veriyor mu... ...tango müziği? Yani tango müziği genel olarak... ...biz de aynı klasik tangoları... ...seslendirdiğimiz için... <gülüyor> ...stile ve şeye... ...sadık ve bağlı Kalmak kalmaya çalışıyoruz... Iki. ...bir noktada. Ama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 e, aşk, kesinlikle, olduğu, evet. bu çekişme zaten müziğe de yansıyor. yansıyor evet. Çok, çok şey, güzel şey. bir noktaya değindi bence hı. de. E, ensemble müziği yaptığımız için, orkestra hı hı. müziği tabii ki partisyonlar var. E, partisyonlara bağlı <gülüyor> kalmak Bağlıdır, durumundayız mutlaka. ama... E, yani bir caz gibi improvizasyon, evet, Baturay, aynı zamanda bir caz piyanistidir. Hı hı. E, kesinlikle tabii bir cazdaki gibi bir improvizasyon aslında yok ama eee Aydın'ın da değindiği gibi her parçada küçük bir veya bir, renk bir belki kaç özel küçük renkler sololar var. O Kemal sololar mesela, evet e, o sololar kendi e, müzisyenliği içerisinde aslında yorumlanabilecek hmm. şeyler. O yüzden e, yoruma da e, olanak sağlayan ama jazz kadar söz açık olmayan bir e, e, yeri var. anlıyorum. ...peki tan, e, biraz tango tarihinden bahsedebilir miyiz... ...yani Arjantin'de Hı. ortaya çıktığı... ...sosyal yapı... E, ...evet Arjantin'de... böyle e, en azından... ...Arjantin 1800'lerin sonunda... ...dünyanın en zengin e, ülkelerinden biri... Hı. ...tarım, hayvancılık vesaire... ...ticaret çok Hı. gelişiyor... ...dolayısıyla dünyanın dört bir yanından göç alıyor... Göç alıyor. E, ...bu göç tabii ki daha ziyade... ...çalışan kesim, işçi... E, ...göçü alıyor... E, ...ve Hı. dolayısıyla da erkek nüfus... ...daha Hı. ziyade alıyor... ...ve dünyanın dört bir yanından gelenler var...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 yani ...çok fazla hmm. e, insanda var... ...bunlar Buenos Aires limanında... ...Halicinde karşısında da... ...Liman kenti... E, ...Evet karşısında hmm. da Montevideo Uruguay var... O, e, ...Haliç'te... ...o limanda, Oha, Buenos Aires... Hmm. E, ...Limanında bütün bu farklı kültürler... ...bir potada eriyor tabiri caizse...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 Atısı kilise orgu olarak kabul edilir... Tamam. Ee, ...ve bandenyonun da icadının... E, ...kilise orgunun... E, yapılamadı, ...yapılıp taşınamadığı... Tamam, ...daha anladım. küçük köy ve kasabalarda... Hı -hı. ...esasında kilise hainlerine... E, ...o sesi... ...ve o atmosferi yaratacak bir... ...çalgı e, üretmek İhtiyaç üzere... Üzerine. E, e, ...icat ediliyor... Ee, ...çok küçük bir çalgı olmasına rağmen... ...çok geniş bir ses alanına sahip... Hı -hı. Ee, ...ve hani kilise, orgu, akordiyon... harmonika ağız müzikası gibi... Hı -hı. E, ...aynı familyeye sahip bir tınısı da olduğu için... Hı -hı. Ee, ...esasında... E, ...daha küçük yerlerdeki kilise hainlerinin de... ...eşlik etmesi için icat ediyor Hı -hı. ama... E, ...her nedense... Işte ...çalma zorluğundan da kaynaklanıyor olabilir... E, ...çok rağbet görmüyor Almanya'da ve Avrupa'da... Hı -hı. ...bu esnada tabi halk müziğiyle de... ...icracıların... ...kendi özellikleriyle de karışarak... E, halk müziğinde de yer buluyor ve o dönemdeki Arjantin'e olan göçle birlikte Arjantin'e de gidiyor. Hı -hı. E, muhtemelen işte Almanlar, İtalyanların e, gemilerle oraya gitmesiyle hı -hı. ve Arjantin'de tangonun içerisinde öyle bir yer ediniyor ki sanki bandoneon tango için icat edilmiş bir çalgıymış gibi hı -hı. oluyor ve tangonun tabi sembolik sesi haline gelmeye başlıyor. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı ve e, onun sonuna kadar yapılan bütün bandoneonlar neredeyse ...Arjantin için üretiliyor artık bir Hı -hı. yerden sonra. Yani 1910'larda Bandoneon Arjantin'e göç ediyor ve... Bir ara yurt dışına sonra... çıkışı da yasaklanmış galiba değil mi? Japonların ee, bu evet, talebi e, üzerine. Evet. O 1990'larda daha doğrusu 2000'lerde 2000 çıkan bir yasa. Hı -hı. Bir dönem tabii Japonlar çok merak. Dünyada Tango'nun en yaygın olduğu ülke Arjantin'den sonra Japon yermiş... Japonlarda tabii çok çalışkan insanlar hani gelip e, sazı da öğreniyorlar sazları da alıp hani e, yurt dışına götürüyorlar bir yerden sonra ya bu band bizim aslında milli servetimiz ve hani elimizden gidiyor gibi hmm. bir paniğe kapalıp Arjantin'de böyle bir yasa çıkıyor ama e, şu anda kadar uygulanıyor tabii hmm. e, bilemiyorum en nihayetinde müzik de çalgılar da dünyaya Evrensin. mal olmuş durumda ben tabii. bu tango müziğinin hikayesini şeye benzetiyorum biraz rebetiko müziğine o da Anadolu'dan işte 20. yüzyıl başındaki göç sonucu Yunan ana arasında taşınmış bir müzik biliyorsun işte Buzuki'de yine keza Anadolu'daki buzuki sanatçılarının Yunanistan piredeki o liman kentindeki e, yerel halkla tanışması sonucu olur O da bir kültür Rebetiko kültürü yani hı hı. sadece müzik değil e ben çok Tango zaman... gibi ben onu çok benzetiyorum birbirine Doğrudur. yoksulların müziği sonra sosyete Aynen ve öyle. daha üst sınıflar ediniyor işte, işte öğreniyor.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 sancısı çeken de unutan böyle dile getirmiş aşk acısı hmm. çeken annesini özleyen ailesini hmm. özleyen veya Doğru. dediğiniz gibi siyasi politik her evet, türlü evet. sıkıntıyı çeken insanlar hep tangoyla kendilerini ifade etmişler. Hmm. Dolayısıyla bunun içerisinde hmm. kesinlikle yer alıyor. Ben Türkiye'de genelde tangoyla bahsederken Türkiye'deki arabesk müzikle hmm. doğuşu itibariyle Doğuş. yani hmm. iç yapısı itibariyle değil ama doğuşu itibariyle arabesk müziğe benzetirim belki hmm. çünkü aslında ne Anadolu müziğidir Tabii. arabesk ne şehir hmm. müziğidir. Tam bir işte şehrin gettosunda ortaya çıkmış olan bir hmm. e, türdür arabesk. Hmm. Tango da aynı şekilde e, Boyanesi ailesinin gettolarında ortaya çıkıyor. Çünkü hmm. bir halk müziği değil tango. Evet. E tam anlamıyla şehir müziği de değil ilk çıkış itibariyle evet. ama daha sonra dediğiniz gibi işte Fransa'da, Paris'te kabul gördükten sonra evet. Arjantin'de de kendi ana yurdunda da anca ondan belki, sonra, sonra kabul görmeye başlıyor. sonra belki Astor Piazola'nın etkisinde değil Astor mi Piazola orada dünyaya, koymak gerekiyor. Astor hani Piazola dünyaya e, tanıtmak ben de onu açısından. Ben doğumu yani ilk dinlediğimde. Piazola adıyla biraz hani dünyanın evet, evet. bir şeyler Birçoğumuz zaten Piazzola vesilesiyle Hı -hı. ilk tango ile tanışıyoruz. Ama doğumu itibariyle Hı -hı. şehrin varoşlarında e, ortaya çıkması Hı -hı. ve oradaki insanlara kendi de dertlerini o vesileyle anlatmalar açısından Hı -hı. E, çok benzerlikte şu ama tabii Arjantin'deki yani tango e, daha sonra çok eğitimli müzisyenin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 Gelişmiş. Şimdi ha. birazdan belki değiniriz Türkiye'deki tango evet. meselesine ama Bir şarkı dinleyelim bu arada e, istersen. Tabii. Sözün bittiyse sonra Türkiye'ye de gelelim. Ne dinleyeceğiz? Şimdi e, sırada La Jumba var sanırım. Tamam. E, La Jumba e, Osvaldo Pugliese'nin kendi tarzını yarattığı Hı. ve e, tabiri caizse e, mühürünü ortaya Hı. koyduğu e, parçadır. E, Jumba'nın anlamı aslında tamamen e, Pugliese'nin o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 Tango çalıyorsunuz ama aynı zamanda da dans ediyor musunuz? Yani kim yanıtlamak ister? Benim bir dans etme fırsatım oldu. Süper. Daha önce de... Baturay. Evet. Daha önce de <gülüyor> dediğim gibi, bahsettiğim gibi bir seneler Oterdam'da yaşamıştım. Oradaki <gülüyor> o 8-9 ay süresince tango sınıfından birkaç arkadaşımla dans etmeye başladım. Aslında hem...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 çabuk kavrayıp edebiliyorduk. Bu Aynen. ama çok enteresan bir konudur. Aynen. Ben de yurt dışında kaldığım dönemde bir sürü yerde dans Aynen. ettim. Kimileri müzisyenlerin çok iyi dans ettiğini ve çok iyi hissettiğini söylerken Aynen. kimileri de müzisyenlerin kesinlikle dans edemediğini söylerler. Aynen. Ki ben de gözlerimle çok şahit oldum yani. Sen hani, de dans müzisyeni olmasına rağmen Aynen. hakikaten hiç böyle hani dans edemeyen bir sürü kimse var. Aynen. O yüzden Aynen. çok ...enteresan e, hmm. iki üçlü bir noktadır. E, süremiz de azalıyor ama... ...konuşacak daha bir sürü şey var ama... Şu ...Türkiye'de tangoya da bir girelim mi son şarkıdan önce? Tabii Türkiye'ye de... Sonra de... yine gerekirse tekrarlarız programı ileride. Ne yani güzel çok uzun olmayan ee, bir sürede yine. Türkiye'ye tangı tabii Cumhuriyet dönemiyle birlikte geliyor. Hı -hı. E, ama Cumhuriyet dönemindeki tabii... E, ...anlayışla birlikte... ...dünyada e, o dönemde popüler ne varsa... E, ...aynen o şekilde... E, Türkiye'den naklediliyor. Dolayısıyla 1920'lerde de... Tango bütün dünyada Hı -hı. çok popüler bir müzik. Bütün salonlarda, işte büyük balolarda her zaman mutlaka tango ve vals var. Türkiye'de Hı -hı. de aynı şekilde Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet balolarında Hı -hı. özellikle tango ve vals dans ediliyor, yapılıyor. Ve aynı şekilde yine dünyada da o şekilde o dönemde, bu dönemde tango popülerliğiyle birlikte her ülke kendine has tangoları,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 Ee, yakın zamanda inşallah bir konserimiz e, Konserimiz olacak Aha. Kadıköy'de Taşra Kabere'de bir aksilik olmazsa e, Bizi Facebook e, hesabından Tangest olarak takip edebilirler Aha. Instagram hesabından Instagram'dan, keza e, Tangest olarak Takip edebilirler oradan e, Zaten duyurularımızı yapıyoruz Bu programı tekrarlayacağız ama İnşallah yani, yani çok konuşacak isterken. şey var geride Peki son şarkı ne dinleyelim e, Son şarkı o zaman e, Darianzo'dan e, STS Lray olsun Peki. E, Bir de Darianzo çalmış olalım Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün e, Tangest'e grubun üyelerini konuk ettim. Tabii konuşacak birçok şeyimiz kaldı ama bu programı bir kez daha belki birkaç kez daha e, tekrarlama kararı aldık. Hepinize müzikle dolu e, güzel bir hafta diliyorum. E, esen kalın.